اِعْلَمْ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِتَعَاتِهِ اَنَّ الْحَنِيفِيَّةِ Haniflik şudur. Ey Allah sana rahmet etsin. اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Allah'a dini halis kılarak ibadet etmendir. Haniflik. Allah'a dinin tümünü, bütün ibadetleri halis kılarak, ihlasla ibadet etmendir. Ve bizalike anar Allahu cemi al nas Allahu Teala bütün insanlara neyi emretmiştir? Bunu emretmiştir. Ve halakahum laha. İnsanların yaratılma gayesi de budur. Cemal قال تعالى, nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ana halaktul cinne ve'l insa illa li yabudun. Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Buradaki ancak bana ibadet etsinler kelimesinin ayetinin tefsirini Seleften birçok ilim ehli, bunların başında da i̇bn Abbas geliyor. لِيَعْبُدُونَ Yani yuvahidun. Ne demek yuvahidun? Beni birleşsinler diye yarattım. Yani mutlak bir ibadet değil. İbadet ve ibadette ne yapmak? Tevhid etmek, ibadete, ibadette birlemek. Tamamıyla Muhammed i̇bn Abdullah Abdülhabir Allah diyor ki allah Teala'nın emrettiği en büyük emir nedir? التvhid. Allah Allah-u Teala'nın emrettiği en büyük emir tevhiddir. Nedir tevhid? Allah-u Teala'yı ibadet ederek birlemek. İbadette birlemek. Yani Mekkeli müşrikler Allah-u Teala'ya ibadet ediyor mu idi diye sorsak ne dersiniz? Evet Mekkeli müşrikler Allah-u Teala'ya ibadet ediyorlardı. Ve Allah-u Teala'ya öyle ibadet ediyorlardı ki niyetlerinde Allah-u Teala'ya yakınlaşmak için her türlü vesileye sunuyorlardı. Her türlü vesileyi Allah-u Teala'ya ortak koşacak kadar Allah-u Teala'ya ibadet ediyorlardı. allah Teala'ya ibadet ediyorlardı. Ta ki amaçları neydi bu aracıların kendilerini Allahu Teala'ya yaklaştırması. İşte diyor ki Muhammed ibn -i Abdurrahman, tevhid nedir? Tevhid Allah'a ibadet etmek değildir. Tevhid Allah'a ibadet Allahu Teala'yı birlemektir. Tevhid Allahu Teala'ya ibadet etmek değil, Allahu Teala'yı ibadette birlemektir. Allahu Teala'nın bizleri nehiyettiği en büyük günah ise nedir? Şirkdir. Peki şirk nedir? Vahve da'vatu gayrihi onun Allah ile birlikte başkasından ne yapmak? Dua etmek dar manada, ibadet etmek geniş manada. Çünkü bizler daha önceki derslerimizde de açıklamıştık. Dua Kur'an-ı Kerim'de zikredilen dua iki anlama geliyor. Dil ile yapılan duaul mes'ele hal ile, beden ile, azalarla yapılan duaul ibadet. Yani isteme duası ve ibadet duası. Bir insanın elini açıp Medet ya Allah demesi nasıl bir dua? Dille yapılan bir dua. Diliyle ile. Bir insanın pazartesi günü oruç tutması, aç kalması ne duası? İbadet. İbadet. duası. Yani kul bu ibadetiyle neyi dua ediyor? Neyi talep ediyor? Allah'tan ecri, sevabı. Allahu Teala'nın bu oruç ile bu oruç ile onun yüzünü ateşten çevirmesini ne yapıyor? talep ediyor. Demek ki oruç bir dua mıdır? Dua. Namaz bir dua mıdır? Dua. Peki oruç neyle yapılır? Bedenle, yapılır? bedenle yapılır. İnsanın gecenin üçte birinde kalkıp Allah'ım bana şunu nasip et diyerek dua etmesi dua mıdır? Dua. Duadır. Neyle yapılır? Dille yapılır. Demek ki iki türlü dua var. Dille yapılan dua. Bir de bedenle yapılan dua. Buna ilim literatüründe ıstılağında ne diyoruz? Duaül mesele. isteme duası. Duaul ibadet. İbadet duası. Allah-u Teala bizleri ne yapmış? Ancak kendisine ibadet etmekle emretmiş ve bizleri en büyük yasakladığı yasak da ona şirk koşmak olmuş. Allah-u Teala diyor ki ve kâle rabbukum. Rabbiniz dedi ki ud'uni ud'uni. Ne demek ud'uni? Bana dua edin. Estecib lekum. Estecib lâküm ben de sizin duanızdan ne beyim icabet edeyim. İnnellezîne estekberûne an ibâdetî. Bakın ayetin devamı nasıl geliyor? İnnellezîne estekberûne an ibâdetî. Bana ne yapmaktan kibirlenenler diyor Allah Teala? İbadet etmekten kibirlendiler. Yani ayetin devamında bakın bura iyi yakalayın. Allah Teala ayetin başında diyor ki: "Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, ben de size icabet edeyim." Dua, icabet. Ayetin devamında diyor ki: "Bana İbadet etmekten büyüklenenler var ya, demek ki dua, i̇badet. bir ibadet. İbadetin ta kendisi. Bana ibadet etmekten büyüklenenler var ya, cehenneme ne yapacaklar? Tahirin, edilmiş, zelil, kınanmış olarak girecekler. O halde, dua, dil ile yapılır, dua, bedenle yapılır. Bu sebepten dolayı, şirki tarif ederken Muhammed bin Abdülvahab, Diyor ki, şirkin tarifini yapıyor. Ve huve da'vetu gayrihi ma'ahu. Da'vetu gayrihi ma'ahu. Allah ile birlikte başkasına ne yapmak? Dua etmek. Dese ki birisi, Muhammed İbni Abdullah'ın şirki doğayla sınırlı kılmış. Eğer bir insan gidip bir kabre kurban kesse, bu tarife göre, şirk olmaz. Diyebilir mi? Diyemez. Niye diyemez? Niye? Çünkü doğa, Kelimesinin anlamı az önce açıkladık. Dedi ki Muhammed İbni Abdullah'ın buradaki kullandığı dua hangi manada? Hem dil ile yapılan hem de ibadetle, ibadetle, ibadetle bedenle yapılan. Ya kalkıp birisi altyapısı olmayan, saldırmak isteyen bir kimse der ki bak kardeşim Muhammed İbni Abdullah şirkini olarak tarif etmiş Allah ile birlikte başkasına dua etmek. Ben Allah ile başkasına dua etmiyorum, etmiyorum ki medet ya şeyh demiyorum ki, yetiş ya efendim demiyorum ki. Ben sadece Ben sadece falanca kabrin yanına gidip o kabre kurban kesiyorum. Ben dilimle hiçbir şey söylemedim. Sadece kurban kestim dese. Ne deriz? Deriz ki sen bu fiilinle aslında bir doğada bir talepte bulundun. Bu kurban kesmen bir talep. Neyi talep ettin? Orada yatanın rızasını, orada yatanın sana belki de yardım etmesini, değil mi? Bunları talep ettin. Ona yakınlaşmayı talep ettin. Takarruf etmeyi talep ettin. Demek ki kurbanı kesmek de bir nedir? Doğadır. Bir doğadır. Bunları açıklamıştık biz daha önce. Tabii bu açıkladığımız bu konular bizlerin açıkladığı bu konular üç esasın ilk aslı olan مَعْرِفَةُ Abdi رَبَّهُ Kulun Rabbini ne yapma meselesi? Tanıma meselesi. Yani kulun Rabbini tanıması gerekir. Bilmesi gerekir. Kulun Rabbini tanıması bilmesi gereken en önemli ilk mesele nedir? Bu meseledir. Allahu u Teala'nın yani kulun Rabbini kendisini ne için yarattıysa onu bilmesi gerekir ki Rabbini bilmiş olsun. allah Teala kulunu ne için yarattı? Kendisi. Yalnızca kendisine ibadet etmek için. ibadette kendisini birlemesi için yarattı. Ve şirk koşmaması için yarattı. Eğer bir kimse bunu bilirse, bu ilk esasın cevabını bilirse ve hayatına pratiğe geçirirse, işte o zaman melek kendisine geldiği zaman sorduğu zaman doğru cevap verecek demektir. Bu kitabın yazılma gayesi yazılma hedefi bizlerden her birimizin hayatımızın belli bir döneminde hayatımızın belli bir aşamasından sonra kabre girip sorguya çekileceğimiz, karşılaşacağımız sorulara cevap ebedi bir mutluluk isteyen bir insan şu kitabı şu kitabı yastığının altından, koltuğunun altından ayırmaması, çoluğuyla çocuğuyla, etrafındaki insanlarla sürekli okuması, birbirine hatırlatıp öğüt vermesi gerekir Çünkü ufak bir ehliyet almak için bile ehliyet kursuna yazıldığımız zaman bize sorulacak olan sorularla alakalı ne yapıyoruz? Her türlü bilgiyi öğreniyoruz. Ama bu meselelerle alakalı öncelikle ilim, bilgi meselesine gelince bir umursamazlık, bir vurdumduymazlık var. Bu meseleleri de bilmek de yetmiyor sadece. Bilip ne yapmak gerekiyor? İtikat etmek gerekiyor. İtikat etmek gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bera İbni Azıb'in rivayet ettiği hadiste biliyorsunuz kişinin ruhunu melekler ne yapıyorlar? Gelip çıkartıyorlar. Değil mi? Ölüm meleği geliyor. Kişinin ruhunu çıkartıyor. Sonra bekleyen melekler var. O melekler eğer o kişi mümin bir kişiyse cennetten kefenlerle, cennetten güzel kokularla geliyorlar. Bekliyorlar. Ölüm meleği ruhu çıkarıp onlara ne yapacak? teslim edecek. Ruhu. Ve diyor ki Allah Resulullah göz açıp kapanınca kadar olur bu olay. Anında o melekler ölüm meleğinin elinden ne yapıyorlar? Ruhu alıyorlar. Ölüm meleklerinin cennetten getirdiği o kefenler, o kokularla o ruhunu alıyorlar. Süsleyip semaya yükseliyorlar. Çünkü Allah sana diyor ki güzel söz ne var Ona yükselir değil mi? Melekler ona yükselir. Aynı şekilde ruhlar da ne oluyor? Meleklerle birlikte allah Teala'nın katını yükseliyor. Eğer bir kimse bu meselelere iman etmediyse, itikat etmediyse... ...velev ki bunu diliyle söylediyse, velev ki bunu biliyor ise bile... ...dünyada adam Rabbim kim? Rabbim Allah. Peygamber işte Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dinin İslam. Böyle. Bunları bilmekle yetinmiş. itikat yok yani. Gerçekten kalbinde beni bir yaratan yaratıcı var. Bu yaratıcı benim yalnızca ona ibadet etmemi istiyor. Dememiş. Bilmiyor. Bunu hayatına geçirmemiş. bunlar amel etmemiş. Bir tane peygamber diye bir şey duymuş ama bazen görüyorsunuz anket yapıyorlar. Onunla alakalı hiçbir şey bilmiyor. Yani peygamberin Kabe'de yaptığını zannediyor. Yahut Kabe'nin Medine'de olduğunu zannediyor. Hiç adamda böyle bir şey yok yani. Allah'ım bu durumda olan adamla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, melekler gelir iki melek gelir. Tabi bunu o melekler cennette, cehennemden kalın elbiselerle geliyorlar. Adamın derisini böyle çizecek, acıtacak elbiseler. Ve pis koku. Bunu alıp götürüyorlar yukarı doğru. Tabii bu yukarı çıkma esnasında sürekli her katın melekleri, her zamanın melekleri diyor ki bu pis ruh, bu pis koku kimin? Bu iğrenç koku kimin diye birbirlerine soruyorlar. soruyorlar yani. Yeryüzüne yukarı çıkartıp yeryüzüne bırakılıyor. Yeryüzüne dağılıyor, atılıyor, bırakılıyor. Ve Yeryüzüne bırakıldığında kabrine geliyor. Ruhu kabrinde bedeniyle buluşuyor. İki melek geliyor. Diyorlar ki: ben rabbuk?" Rabb'in kim? O da diyor ki: "Ha ha ya da hahin hahin la adri. Bilmiyorum. Bilmiyorum." Ona derler ki diyor: Dinin ne? iki melek der ki: "Ha ha la adri. Bilmiyorum." Ona derler ki sizin için bizden insan olarak size gönderilen bu peygamber kimdir? Der ki diyor, bilmiyorum. Tabi bir rivayette de derler ki, der ki bu adam, insanların bir şey derken duydum, ben de onların, yani bir bilgi var. Ben de, de onlar gibi söyledim. yani bilmiyorum. Şu an söyleyemiyorum diyor, yani bilmiyorum. Yani yeryüzünde bir bilgisi var. Ama kabirde bu sorulara ne yapamıyor? Cevap veremiyor. İşte bu ilk esas bizlerin sadedinde, şerif ettiğimiz bu ilk esas kulun Rabbini bilmesi ardından gelecek kulun İslam dinini bilmesi ardından gelecek kulun peygamberini bilmesi ve bunlara itikad etmesi ve bunların gereğince amel etmesi kuru bir bilgi değil yani şeytan yaratıcının Allah olduğunu biliyor muydu? Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ediyor mu? şeytan ediyor. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ve bir izzet İzzetine yemin olsun diyor. Allah'ın yani ismiyle sıfatıyla yemin ediyor. Değil mi? Ama şeytana bu bilgi yetti mi? Yetmedi. Yani biz biliyoruz, bizi yaratan Rabbimiz, Allah bir peygamber göndermiş deyip kurtulamaz kimse. Kimse kendini ne alamaz? Kurtulamaz. Muhakkak bunu yakinen, itikat demek o demek. İtikat demek cazim, kesin, sağlam bir inanış, iman. Dil dilin hüzününden bunu söylemek değil. Rabbimiz Allah. Hayır. Tabi bizler... ...bütün ibadet türlerinin Allah'a yapılması gerektiğini zikrettik. Müellif Rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin. İbadet türlerini geçti. İbadet türlerinde... ...işte... E, ...havf, korku, reca, ümit e, ...dua... ...ondan sonra rabet rahbet, huşu, haşyet... ...bunları zikrettik. Allah nasip ederse... E, Biz inabette kalmıştık. İnabet ibadetine gelelim. Ve müellif rahimahullah burada çoğunlukla kalp ibadetlerini zikrediyor. Örnek olarak. Yani ibadette Allah'ın birlenmesi meselesini açıklarken... ...kalbi ibadetleri zikrediyor. Neden? Çünkü... ...yani kalbin... ...itikadı... ...ıslah olduğu zaman... ...düzeldiği zaman... Bunun yansıması nereye gidiyor? Nerede ortaya çıkıyor? Dilde ve azalarda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bizim yani vücudumuzda en çok önem vermemiz gereken azal hangi aza? Kalp. Kalp. Tabi bu kalbin önem verilmesi derken neyi kastediyoruz? Kalbi önem vermek derken. Yani bunun kan dolaşımını güzelleştirmek, sağlığını, sıfatını yerinde tutmak, kolesterolünü kontrol etmek bunu kastetmiyoruz. Kalbin ıslahı, takva. Peygamber diyor ki takva ha burada. Takva neredir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Kalptedir diyor. Buradadır diyor. İşte müellif de Allah rahmet eylesin kalbi ibadetleri zikrediyor. Çünkü insanların Allah dışında birisini Allah'a ortak koşması kalbi itikatla başlıyor. Yani şeyhin Allah gibi duyduğuna inandığı zaman, şeyhin Allah gibi gördüğüne inandığı zaman başlıyor ondan ne yapmaya, medet ummaya. Yani İki türlü koşuyor. Bir, allah Teala'ya bu şeyhi isim ve sıfatlarında ortak koşuyor. Çünkü bugün mutlak olarak her şeyi duyan, bu duyma sıfatına sahip olan ancak kimdir? allah Teala'dır. Eğer bir insan, kendisi gibi bir beşer olan, aciz olan, bir annenin karnından dünyaya gelmiş olan, karnı ağrıdığı zaman tuvalete koşa koşa giden bir şeyhi, öldükten sonra bile o şeyhe seslendiği zaman, nida ettiği zaman, kendisini duyuyor itikadına sahipse, bu kimse o şeyhi Allah-u Teala'ya öncelikle nerede şirk koşmuş, ortak koşmuş oldu? Dinleme, işitme, yani Allah'ın duyma sıfatında, işitme sıfatında ona ortak koşmuş oldu. Ardından, kalbi olarak buna itikad ettiği için bu adam, şeyhin işittiğine itikad ettiği için, şeyh işitirse o zaman ben ona yönelerek yetiş dediğim zaman, yardım talep ettiğim zaman, bu şey ne yapacaktır? İtikadına sahip oldu, yetişecek. Burada hangi konuda Allahü Teala ortak koşmuş oldu? Ubudiyet, uluhiyet konusunda, ibadet konusunda. Ne yaptı? İbadet yaptı. Çünkü biz ne dedik? Du'a nedir? İbadettir. Du'a ne demek? Talep demek, istemek, talep. Talep etmeye biz du'a diyoruz. Bu insan kendisi gibi olan, aciz olan, şeyhine işitme konusunda, Allah-u Teala'nın işitmesi gibi bir vasıf yüklediğinden dolayı rububiyetinde şirk koştu. Ardından ona yönelip dua ederek ondan gücü yetmeyen, onun duymadığı, cevap veremeyeceği bir şeyi ondan istemekle dua etmiş oldu. Burada da ibadet konusunda Allah-u Teala'ya ne yapmış oldu? Ortak koşmuş oldu. Biz bunun örneklerini vermiştik. Korkuda şirk. Yani korkuda da şirk var. Mesela bu az önce anlattığımız şey doğada şirk, ibadette şirk. Korkuda da şirk var. Yani allah Teala'dan korkması gereken o korku ibadetini kimlere yapıyor adam? Kimlere karşı besliyor? Mezarlarda, türbelerde yatan efendilere şunlara, bunlara karşı besliyor. Zannediyor ki birisi mesela, bu çok yaygın bazı ülkelerde, adam mesela Allah'ın adına yemin edecek. Allah'ın adına yemin edecek. Diyor ki yok ki Allah'ın adına yemin etme diyor. Çünkü biliyor ki Allah'ın adına yemin ederse yalan yere yemin edebilir. Maalesef bizim memleketimizde de var bu. Ne diye ettiriyorlar mesela bazı yerlerde? Çoluğunun, çoluğunun çocuğunun ölüsüne yemin et yani Yemin nedir? Yemin, adının anılan ve kendisiyle yemin edilen zatın tazim edilmesi. Bu bir ibadet, tazim, yüceltmek. Kalben itikad edip yüceltmek. Yani bir insan Allah'ın adına yemin ediyorsa, Allah onun indinde katında nedir? Azimdir, çok büyüktür. Çok yücedir. tazim etmiştir. İbadetin özünde de bu var. Tazim, korku, ümit, zillet, boynu bükmek, ibadet bu demek. Diyor ki, Abdullah bin Mesud, başkasının adını zikrederek, başkasının adını anarak, Allah'ın dışında, doğru bir şey için yemin etmem, Allah'ın adını anarak, yalan yere yemin etmemden benim için daha ehvendir. Daha şiddetlidir. Daha serttir. Daha kötüdür. Anladık mı? Yani başkasının adını anıyor yemin ederken. Diyor ki adam çoluğum çocuğum ölsün ki. işte Falanca peygamberin adına yemin olsun ki. Falanca evliyanın adına yemin olsun ki. Diyor ki bu kalemdir. Bu bir kalem mi? Kalem. Yani hakkında yemin ettiği şey doğru mu? Doğru. Ama neyin adıyla yemin etti? Şeyhinin, velinin adına yemin etti. Diyor ki böyle yemin etmek Allah'ın adına anarak Allah'a yemin olsun ki vallahi de billahi de tallahi de bu şu kalemi göstererek cep telefonudur diye yemin etti. Diyor ki benim diyor böyle yemin etmem Allah'ın adını anarak yalan yere yemin etmem Allah'ın dışında bir kimsenin adını anarak doğru yere yemin etmemden benim için daha evladır hayırlıdır. Evet bir yalan var burada yalan yere yemin etti. Büyük bir günah. Ama diğerinde ne var? Şirk var. Diğerinde şirk var. İşte bütün bunların sebebini kalpte şirkin, kalpte Allah'ı birlemenin ne olduğunu kul anlayamadığı zaman ne yapıyor hemen kalbi amellerden başlayarak diğer amellerde Allahu Teala'ya şirk koşmaya başlıyor. Biz inabet dedik, inabet de inabet Allahu Teala'ya yönelmek demek. Allahu Teala'ya yönelmek, inabetin aslı diyor ki ilimeli. Kalpte olan Allah sevgisidir. Kalbin Allah'a boyun eğmesidir. Kalbin zillet halinde dükülerek allah Teala'yı birlemesi, yurucu etmesidir. Diyor ki ilim ehli, sevmeyen adam inabet edemez. Sevmeyen kimse inabet edemez. Tabi allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberden bahsediyor. Hepsi bu inabet lafzını kullanıyor. Mesela, bakın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Zalikumullahu rabbi İşte benim Allah'ım, ibadet ettiğim yaratıcım budur. Aleyhi tevekkeltu Ona tevekkül ederim. Ve ileyhi unib, ona inabet ederim. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu çakır ağabey, inabet. Ona tevekkül ederim. Hatta ifade olarak ve aleyhi tevekkeltu, yalnızca ona tevekkül ederim. Ve ileyhi unib Ancak O'na inabet ederim. Ne demekti inabet Halabi? İnabet. inabet rucu etmek. Dönmek. Sevgiyle dönmek. Severek. Tazim ederek, korkarak dönmek. Peygamberimiz diyor ki yani ben Allah'ım, benim Allah'ım budur. Ancak O'na tevekkül ederim. Korkuyla, sevgiyle O'na yönelirim. allah Teala Şuayb Aleyhisselam'dan bahsediyor ki وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ Benim tevfikim başarım ancak kimden gelir? Allah'tan gelir. اَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Ancak ana tevekkül ederim وَاِلَيْهِ اُن۪يب Ve ancak ona ne yaparım? İnabet ederim. Demek ki inabet az sonra açıklayacak daha tavsiliyle yalnızca kime yapılması gerekiyor? Adam diyor ki ben de günah hata işliyorum gidiyorum diyor. Ama gidiyorum diyor böyle şeye, şeyhime, dönüyorum diyor. O diyor zaten diyor, çok merhametli şeyhim diyor böyle. Kucağını açıyor bana diyor, gönlünü açıyor diyor, kalbini açıyor diyor. Ona söz veriyorum diyor. Tazimle, sevgiyle nereye yöneliyor? Şeyhine yöneliyor. Şeyhine yöneldiğinde, gittiğinde ne zannediyor? Günahları ne olacak? Affedilecek. Tabi Davut Aleyhisselam'dan da bahsediyor allah Teala. Davut Aleyhisselam'ın bir imtihan oluşu var biliyorsunuz. Allah-u Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de. وَظَنَّ دَعُودُ اَنَّمَا فَتَنَّا Bizlerin diyor, Davud bizlerin onu imtihan ettiğinin farkına vardı, anladı. Davud aleyhisselam imtihanı anladı diyor Allah-u Teala. İmtihanın farkına vardı. فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Hemen ne yaptı Davud? فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ Aleyhisselam, Rabbine istiğfar etti. وَهَرَّ رَاكِعًا Hemen Secdeye. Ruhi'ye kapandı. Secdeye kapandı. Ve enabe. Hemen ne yaptı? Döndü. Hemen döndü. Korkarak. Neden korkarak? Azabından korkarak. Neyi severek? Neyi isteyerek? Allah'ın rahmetini isteyerek Allah-u Teala'ya döndü. Aynı şekilde Süleyman Aleyhisselam'dan da bahsediyor allah Teala. Diyor ki Süleyman'ı imtihan ettik diyor allah Süleyman'ı imtihan وَاَلْقَيْنَ عَلَىٰ كُرْس۪يهِ ceseden. Onun diyor, kürsüne bir ceset bıraktık. Diyorsunuz. سُمَّ اَنَاب Ardından Süleyman ne yaptı? Olayı anladı, imtihanı anladı. Hemen ne yaptı? Allah'a inabet etti. allah Teala'ya döndü. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Bize sesleniyor. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize ne yapın? Dönün. Rabbinize dönün. و Ona teslim olun. Min qabli en ye'teyekumul azab. Azab sizlere gelmeden önce. Allah'ın azabı sizlere gelmeden önce ne yapın? Allah-u Teala'ya dönün. Başka bir ayet-i diyor ki Allah-u Teala Ve uzlifetil cennetulil muttakine gayra ba'id. Cennet muttaki olan, takva sahibi olan kimselere ne yaptırılmıştır? Yakınlaştırılmıştır. Cennet muttakilere yaklaştırılmıştır. O onlara uzak değildir. Diyor ki Allah-u Teala وَهَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يذٍ Bu cennet. Kimlere vaad olunan cennettir? Evvab. Ne demek evvab? Bu da çokça dönen demek. Çokça tövbe eden. Hafiz. Allah-u Teala'nın emirlerini, yasaklarını koruyan. Allah'ın hakkını koruyan demek. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانِ Kim bunlar? Diyor ki, مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانِ Rahmandan korkanlar. Hil gayb gayb halinde görmeden onun emirlerine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, peygamberinin hadislerini okuyup itaat ederek. Ve abi bi kalbin munib ve Allah Teala'ya nasıl gelen? Munib bir kalp ile gelen diyor Allah Teala. Bu cennet kimlere veriliyor? Gayb olarak itikad edip Rabbinden korkan ve Rabbine nasıl gelen? Hangi kalp ile gelen? Munib. munib bir kalple gelen. Evet munib kalp yani Allahu Teala'nın korkusuyla, sevgisiyle atıp Allahu Teala'ya rücu eden. Derece eliminden inabet. Aynı şekilde Allah Teala diyor ki munibine ilayhi Allahu Teala'ya rücu ederek gelin. Sığınağınız olsun. Günah işlediğiniz hemen ona kaç. Ona yönel. Ve taku Allahu Teala'dan sakının. Ve akimussaleh namazı ikame edin. ولا تكونوا من المشركين، سكنا مشركين، دمّوا من الشكّ. يعني ما هو الشكّ؟ يعني zıttı. هو başında يعني geliyor. Yani bir insan Allah'a dönerse الشكّ؟ oluyor. Allah'a dönmeyip başka bir şeye döndüğü zaman bu kimse allah الشكّ؟ يعني ما هو الشكّ؟ müşrik oluyor. Diyor ki ilim ehli Tövbe etmek Tövbe etmek ne demek? Allah'a dönmek demek değil mi? Tövbe etmek Allah'a dönmek. E, i̇nabet dediğimiz inabet olayı da Allah'a tövbe etmek demek. Aradaki fark ne? Diyor ki inabet tövbe etmekten bir basamak daha üstündür. Burayı iyi anlayın. İnabet tövbe makamından bir basamak daha üstündür. Niye? Diyor ki ilim ehli tövbe etmek Ne demek? Pişman olmak, işlediğin günaha dönmemek üzere azmetmek ve o işlediğin günahtan hemen anında el çekmek. Tövbe bu. Adam sigara içiyor. Büyük günah. Havram işliyor. Bu adam tövbe ederse ne yapmış oluyor? Tövbe etmek ne demek? Pişman olmak. Pişman olmak. Yaptığı işten hemen el çekmek ve bir daha dönmemeye azmetmek. Bunun adı tövbe. Ve aynı şekilde ibadetleri üzerine devam edecek. Eğer bir kimse tövbe edip Allah'a olan itaatini arttırar, arttırırsa yani adam tövbe etmiş Atilla. Tövbe etmiş. Üstüne İbadetler ekleyerek gidiyor. Adamın hayatında tövbe etmeden önce pazartesi, perşembe orucu yok. Oruç ekliyor. Gece namazını ekliyor. Kur'an kıraatını ekliyor. Her gün bakıyorsun 15-20 sayfa, 40 sayfa Kur'an okuyor. Bu hangi makama çıktı? İnabe'ye çıktı. Hemen Allah çünkü Allah'a döndü, tövbe ederek tövbenin tarifine yaptığı günahdan el çekmek. Tövbenin üzerine çıktı bir masamak daha. İbadetlerin ne oldu bu adam? Munif oldu. Demek ki tevbe ile inabet arasında bir ne var? Bağ var. İkisi de Allah'a ne yapmak? Dönmek. Dönmek. Birisi bir basamak, diğeri üst. daha bir üst basamak. Diyor ki inabet diyor ki ilim ehli, inabet şu, şu manaları içerir. Inabet etmek munif olmak şunları içerir. Bir, Allahu Teala'yı sevmek Bunların alametleri var. Mesela sevginin en büyük alameti nedir? İnsanın sevdiğine itaat etmesi. Eğer sevdiğini söylediğine itaat etmiyorsan sevginde ne var? Sıkıntı var. Sevginde sıkıntı var. İnabetin içermesi gereken bir özellik sevgi. Allah'ın sevmek. İki, el-hudû' boyun Allah'ın emirleri karşısında Boyun bükmek. Yani neden, niçin, nasıl bu da nefsime ağır geliyor değil. Boyun bükmek. Üç yöneliş. Yönelmek. Yani sevdin, yerinde durmayacaksın. Boyun büktün yerinde durmayacaksın. Hareket lazım. Sabah namazına camiye gideceksin. Kur'an okuyacaksın. Yarışacaksın. Dördüncüsü de Allah'tan gayrına yüz çevireceksin. Tevekkülünde, güvenmede, sevmede, korkmada bir şeyler ummada Allah'tan başkasına bir şey beklemeyeceksin. Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Yeryüzü dolusu insanların tümü, insanlar ve cinler boş bir yere toplansa sana bir şey için fayda vermek istese Allah Allah yazmadıysa sana ne yapamazlar? İşte bu demek yarar yani Allah'a yönelmek Allah'tan gayrısından sırtını dönmek. Bütün insanlar ve cinler bir yerde toplansa sana zarar vermek istese Allah yazmadıkça sana zarar. Veremezler. Bunu bilmek demek. O halde ne diyoruz? İnabet ne içeriyor? Şu dört şey içeriyor. Bir. Söyleyin. Muhabbet. muhabbet. İki. Boyun eğmek. Üç. Allah'a önermek. Dört. Ondan başkasına ondan başkasına yüz çevirmek. Bunlar inabetin içerdiği manalar. Onun için allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın peygamberlerden bahsederken inabet makamını zikrediyor. Peygamberlerin ve salih kimselerin mertebesi inabet. Sürekli Allahu Teala'ya yöneliş. Tabi inabetin de inabetin İbn Kayyim Rahimahullah diyor ki inabetin de dereceleri var. Yani herkesin inabeti Allah'a dönüşü bir mi? Değil. Diyor ki İbn Kayyim Rahimahullah kimileri var ki diyor günahlardan ve Allahu Teala'ya isyan olan şeylerden Allah'a yönelir. Bununla yetinir. Yani evet, sigara içmez. İçki içmez. Sakalını tıraş etmez. Bunlardan Allah'a yönelmiş. Kimileri de var ki diyor, bunları yapar. Bunların üstünde ibadetler konusunda yarışır. Adam sabah namazına camiye girer. Camide namazdan sonra yarım saat, 45 dakika daha bekler. Bir kere namaz kılıp öyle çıkar. Öğle ezanından bir saat önce camiye gelir. Gece kalkar namaz kılar. Şimdi bundan az öncekinin makamı bir mi? Değil. Bu da münip, bu da münip. Ama arada var? Bir fark var. kimileri de vardır ki diyor, bütün ihtiyaçlarını, yönelişini, ümidini Allahu u Teala'ya bağlamıştır. Yani sahabeler gibi düşünün. Birisinin diyor, sopası düştüğü zaman, asası, sonu yere düştüğü zaman, kardeşinden istemezdi bile. Bu en makam, üst makam. Şaiz bir insanın düşen kalemini bana verir misin demesi başkasından. Ama adamların Allahu Teala'ya olan tevekkül, tazimi, yönelişi onları Allah'tan başkasının önünde neye itmiyor? Temenni, reca, talep bunlara itmiyor. allah Teala bizleri münip kullarından eylesin. Önümüzdeki haftaki inşallah dersimiz Önümüzdeki dersimiz Allah nasip ederse istiyane olacak. İstiane ne demek istiyane? Fatihada okuduğumuz İyakene abudu ve İyakene sayin yalnız senden yardım isterim olacak. Bu da ibadetin yani doğanın ta kendisi yardım istemek, talep etmek, dua etmek. İnşallah bunun kısımlarına değineceğiz. Subhanakallahumma Bismillahi r-Rahmani